Evet, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve sahbihi ecmain, emma ba'd. Bugün yine Sedef-i Salihin Akidesi adlı kitabımızdan devam edeceğiz kardeşlerim. Hatırlarsanız geçen hafta sizlerle beraber son iki haftada Musammel İman dediğimiz imanın kapsamı üzerinde durmuştuk. Allah izin verirse bugün çok tehlikeli, önemli, ciddi bir konunun üzerinde duracağız. Ümmetin gençlerine bir virüs gibi saplanan, kalplerinden asla gitmeyen, ümmeti tefrikalara sürükleyen bir meselenin ilacını, reçetesini elimizden geldiğince yazmaya çalışacağız. Konumuz mes'eletu tekfir dediğimiz tekfir meselesi. Bir başka boyutla da tekfir noktası, tekfir hususu inşallah bugün bu konuya değinmeye çalışacağız. Tekfir biliyorsunuz bir mastardır, keffara fiilinin mastarıdır. Anlam olarak da bir kimsenin İslam dininden çıktığına dair hükümde bulunmaktır. Yani o insanın dinden çıktığına hükmetmektir. Meşhur Arap dilcisi İbne Faris'in tanımına göre keferaf anlamı bir şeyin üstünü örtmek, kapamak anlamına geliyor. İşte buradan da çiftçiye kafir denilir. Kafir tohumun üzerini ne yapar? Kardeşlerim toprakla örter ve üstünü kapatır. İşte bu kelimenin kökünden hakkı örten, hakkın üstünü kapatan, Tevhidin üstünü örten, imanın üstünü kapatan insan Allah muhafaza kafirlerden olur. Bakınız bu söylediğimizin Kur'an'da açık bir delili var. Hadis Suresi 20. Ayet-i Kerime <gülüyor> Onun bitirdiği ekin, ekincilerin yani ekincilerin Kafirlerin demektir burada, hoşuna gitmiştir. Allah kitabında ekincilerin, çiftçilerin kafirler olduğunu söylüyor. Altını çizelim, yani ekinci kafirdir derken lügat anlamda kafir dedik. Şer'i anlamda ekinciler, çiftçilerin hepsi kafirlerdir diye bir yanlış anlamaya sebebiyet vermeyelim. Lügat anlamda dedik ki, kesinlikle kardeşlerim bunun anlamı lügat anlamdadır dedik. Orayı açalım kardeşler biraz hava gelsin sıcak olunca olmuyor. Tekfir kardeşlerim dini bir hükümdür. Temel dayanağı da şer'i kurallardır. Şer'i kurallardır. Allah ve Resulü'nün tekfir ettiği bir kimse ancak o zaman kafir hükmünde görülür. Yani biz bir insanın küfrüne ancak Kur'an'ın ve sünnetin delilleri, kaynakları ışığında hükmedebiliriz. Bunun dışında hevamızdan, aklımızdan, kinimizden veya ona gıcıklığımızdan, nefretimizden, ona olan bir buzumuzdan dolayı bir insana kafir hükmünü vermemiz kesinlikle mümkün değildir. Müslümanlığı kat'i kesin bir bilgiye dayanan bir kimsenin Müslümanlığı şüphe ile ortadan kaldırılamaz kardeşlerim. Elimizde onun Müslümanlığını ortadan kaldıracak, dinden çıkartacak kat'i belgelerimiz, delillerimiz olması gerekir. Tıpkı bir güneşe baktığımız zaman, güneşi gördüğümüz zaman, güneş olduğunda tereddüt, tereddüt etmediğimiz zaman ona güneş diyorsak, bir insana da kafir diye bilmemiz için elimizde kat'i Delillerin olması gerekiyor değerli kardeşlerim. Yani bu konuda Kur'an'dan ve sünnetten bir beyine bir delil olmadıkça bir Müslüman kardeşimize kafir damgasını vurmak kesinlikle yakışmaz. Zaten biraz sonra delillerde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın bize haber verdiklerine değineceğiz kardeşlerim. Tekfirden sakınmak esastır. Bir Müslümanın tebliğ etmesi, hakkı tebyin etmesi, insanlara tevhidi ve sünneti beyan etmesi esastır, amaçtır. Ancak bir Müslümanın sürekli Müslüman kardeşlerinin açığını araması, ayıbını araması, onu dinden çıkartmak gibi bir duyguya kapılması asla İslam'ın emrettiği bir olay değildir. Ayrıca tekfir olunması gereken bir insanın hakkında da tavakkuf dediğimiz durmak da büyük sapıklıktır. Yani tekfiri hak etmiş bir insana da kafir dememek de ayrı bir sapıklıktır. Neden? Çünkü bu sefer de ifrat ve tefrit noktasına kaçmış oluruz. Bir yerde haksız tekfirde bulunuruz. Bir yerde de haklı tekfirde de oradan kaçınırsak bu ifrat ve tefrit boyutlarına gitmektir. Bundan dolayı da Değerli kardeşlerim buna dikkat etmemiz lazım. O halde tekfir haktır. Tekfir haktır. Haksız tekfir ise doğru değildir. Bir virüstür, bir hastalıktır. Ümmetin içinde yayılan en bulaşıcı de tekfir hastalığıdır. Allah sizi ve bizi bu hastalıktan kardeşlerim muhafaza eylesin. O halde tekfirin anlamı üzerinde durduk. <gülüyor> ve tekfir etmeden önce bilmemiz gereken temel noktaların elimizde beyineler ve deliller olması gerektiğini söyledik. Ve kısaca ilk tekfir fitnesinin de bidatinin de ne zaman çıktığına değinelim sonra hemen kitabımızın bölümlerinden başlayacağız. İlk tekfir fitnesi sıffın harbinden sonra Ali radıyallahu anhu ile Muaviye radıyallahu anhu arasında baş gösteren savaşın akabinde tahkim meselesinden dolayı çıkmıştır. İki celil sahabi hakeme başvurarak sulh etmek istemişlerdir. Ancak onların barış görüşmelerine karşı hariciler dediğimiz havariç adında bir grup doğmuştur. Havariç dediğimiz bu hariciler iki celil sahabiyi de zanna, töhmetle ve batı bir iddia ile siz Allah'ın hükmüne Hakemliğine müracaat etmediniz, dolayısıyla kafir oldunuz diyerek onların kafirliğine hükmetmiştir. Ve onların saflarında olan tüm sahabeleri de tekfir etmişlerdir. O zaman tarihte ilk ihtilaf, ilk siyasi çalkantı ve tekfir fitnesi kimden çıkmıştır? Haricilerden çıkmıştır ve hariciler dikkat ederseniz haklı değildir meseleye baktığımız zaman sıffın harbinden sonra mesele çözülecekken aralarına birileri girip de hakem olması gerekmesi istenirken ne dediler hariciler siz Allah'ın hükmüne rıza göstermediniz diyerek batıl bir iddiada bulunarak yüzeysel bir düşünceyle bakışla Müslümanları ki onlar ashab-ı kiramdı onları dinden çıkarttılar. O halde tekfir aklının ne kadar basit olduğunu gördünüz mü? Yani tekfirci zihniyetin yüzeysel baktığına şahit oldunuz mu? Yani ilk tekfirci zihniyetin meseleye ne kadar uzak olduğunu, ilimde ne kadar bertaraf olduklarına şahit olduk mu? Dolayısıyla bakın tekfirciliğin doğuş noktalarının temelinde ne vardır? Cihadet vardır. İlimsizlik vardır. Meseleyi ilim ehline alimlere götürmemek vardır. Zamla hareket etmek vardır. Suizamla müminlerin hakkında kötü düşünmek vardır. Dikkat edin bütün geçmişte olsun, günümüzde olsun tüm tekfircilerde bu kötü hasletler değerli kardeşlerim vardır. Allah sizi ve bizi bu tür hastalıklara yüzeysel basit düşünen Müslümanlardan eylemesin kardeşlerim. Bugün milyonlarca asli kafir varken, asli doğuştan, Ölünceye kadar da kafir olarak yaşayıp İslam düşmanlığı yapanlar varken bazı gençlerin Müslümanların tevhid ehlinin ve sünnet ehlinin açığını araması onları tekfir etmesi kabul edilemez. Müslüman kafiri bırakıp Müslüman kardeşiyle uğraşıyorsa iyi bilsin ki şeytanın bir aleti olmuştur. Şeytan onu kullanmaktadır ama bunun farkında değildir. Kardeşlerim eğer siz mevkinizi, konumunuzu kime hizmet ettiğinizi anlamak istiyorsanız, kiminle meşgul olduklarınıza bakın. Neyle meşgulsanız o zaman kendinizin nerede olduğunu anlarsınız. Eğer Kur'an'ı ve sünneti yüceltmek, ilim ve davetle, cihatla insanlara galip kılmak istiyorsanız, o zaman siz doğru yoldasınız ama yok. Kardeşlerinizin açığını arayıp, ayıbını arayıp dinden çıkartmanın mücadelesinde iseniz siz o zaman kaybedenlerdensiniz. Hele hele tevhid ve sünnet erlerinin açığını ararken şia, rafizi ve İslam düşmanlarını, laikleri terk edip de müminlerle uğraşıyorsanız o zaman bilin ki siz Allah'a hizmet yolunda değil şeytanın yolunda şeytana alet olmuş olursunuz. Dolayısıyla bu. Bu tekfir konusu açılmışken bunun üzerinde durmanın gerekliliğine değinmek istedim. Şimdi hemen cümlemizden ilk paragrafımızdan başlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Senat. Üçüncü esas. Ehli sünnet ve cemaatin tekür meselesindeki tutumu. Ehli sünnetin tekür meselesindeki tutumu. Ehli sünnet ve cemaat selef salihin inancının esaslarından biri de şudur. Onlar tekfiri gerektiren bir günahı işleyen hiçbir Müslümanı terk edenin kafir olduğuna dair bir delil bulunmadıkça, tekfir için şartlar tamamlanıp engeller ortadan kalkmadıkça, cehalet ve tevil şüpheleri giderilmedikçe tekfir etmezler. Bilindiği üzere bu açıklığa kavuşturulmaya ihtiyaç duyulan gizli meseleler hakkında geçerlidir. Evet, yani o zaman açık bir tevili ve cehaleti olan bir insanın, bu konuda beyineler hüccet ona ulaşmadan o kişinin cehaleti ve tevilleri göz önünde bulundurulmadan bir yaptığı günahtan dolayı tekfir etmek ehli sünnet ve cemaata mensup bir müslümanın işi değildir. Mesela acaba yaptığı günahta bu insan cahil mi, tevil ehli mi, ikrah altında mı diye sorularımız olduğunda anlarız ki bu günah konusunda biz gizli bir meseleye ulaştık yani bilemiyoruz bu adam açıktan küfür işlediğini biliyor mu bilmiyor mu bu adam bu küfür ameli işlediğinde bu sözü söylediğinde tevil ediyor mu etmiyor mu yoksa bunu bilerek isteyerek mi söylüyor ikrah altında baskı altında mı söylüyor biz bütün bunları soruşturmadan araştırmadan bir kardeşimiz hakkında hemen bir günahından dolayı tekfir etmeyeceğiz bu konu yani böyle bize gizli kaldığı zaman böyledir. Yoksa şimdi cümle geliyor. Açıktan küfrünü ilan eden, Allah'a söven, Peygamberi inkar eden, ahireti inkar eden böyle bir kimsenin ya kafir mi değil mi tartışması olmaz. Böyle bir kimsenin küfrü sabittir. Bazı hususların altını çizmek lazım. Bazıları tekfirden kaçayım derken mürci olmuştur. Bazıları da Kardeşlerim Müslüman kardeşlerini tekfir ederek de harici olmuştur. Vasat olan nedir? Ne tekfircilik yani haricilik ne de her şeye mubah gözle bakıp yani mürciye mantığı doğru değildir. O halde açıktan kaderi inkar eden, sünneti inkar eden, sayın hadisleri reddeden, Peyhambere itaat Kur'an'da emrolunduğu halde ona itaati reddeden bir insanın küfründe asla şüphe etmeyiz. Öyle bir insan kafirdir. Ancak yaptığı bir günahtan dolayı diyelim ki farz-ı misal değil mi? Yani Allah muhafaza bir günahta bulundu. Ee, diyelim mesela nasıl bir örnek verebiliriz? Yalan söyledi veya gitti farkında olmadan faiz çekti değil mi? Veya Allah muhafaza bir kardeşini e, şey yaptı kalbini kırdı ona kötü söz söyledi. Yani büyük günahlardan bir günah işledi. Biz böyle bir kardeşimize hemen günahından dolayı kafir hükmünü vermeyiz. Bilmediğine, cahaletine, ikrah altında olduğuna, belki tevil ettiğine, bir kusur işlediğine, farkında olmadığına inanarak o kardeşimize doğruları bilgiler aktarmaya çalışırız. Ama Allah Subhanahu ve Teala'ya söven, peygambere söven, şerata kahrolsun diyen, deyim açıktan bunları söyleyenlerin küfründe bir şüphe yoktur. Şimdi devam ediyoruz cümlemize. Evet. Yoksa Allah'ın varlığını inkar etmek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamak, peygamberliğinin herkese şamil olduğunu ve ondan sonra bir daha peygamber gelmeyeceğini inkar etmek ve bu gibi gayet aşikar ve dinde olmazsa olmaz konumdaki meselelerin inkarı durumunda öyle değildir. Böylelerinin kafir oldukları kesindir. Evet yani dinde iman edilmesi zaruri olan meselelerde kat'i iman olması gereken konularda inkar olursa böyle bir insanın küfründe de şüphemiz yoktur. Demin söyledik kaderi inkar etse bu adam Allah'a iman rükünlerinden birini terk ettiğinden dolayı ne olur kardeşlerim? Dinden çıkar. Evet devam edelim. Ehli sünnet vel cemaat kalbi imanla dolu olduğu takdirde ...ikrah, zorlama altında kalan kişiyi tekfir etmezler. Hatta şirkin dışında kalan büyük günahlardan biri bile olsa... ...işlediği hiçbir günahından dolayı hiçbir Müslümanı tekfir etmezler. Onlar büyük günah işleyen kimsenin küfrüne hükmetmezler. İşlediği günahı helal görmedikçe... ...onun sadece fasıklığına ve imanının noksanlığına hükmederler. Kul günahı üzere öldüğü zaman işi Allah'a kalmıştır. Dilerse affeder, dilerse azap eder... Sapık fırkalar ise bunun aksi görüşündedirler. Zira onlar büyük günah işleyenin küfrüne hükmeder veya onun iki menzile arasındaki bir menzile de ne mümin ne kafir olacağını söylerler. Evet biliyorsunuz kardeşlerim 3 tane grup vardır. Hani bu günahların hükmü meselesinde. Hariciler biliyorsunuz kardeşlerim amel imandandır demiş. İnsan ya mümin olur ya da kafir olur diyerek bir hükme varmışlardır. Bu aşamadan sonra da kim ameli terk ederse külliyen kafir olduğuna inanarak kardeşlerim ameli terk ettiğinden dolayı Müslümanlık sıfatından uzaklaştırmıştır. Oysa mümin taşımış olduğu bir günahla aynı anda tevhidi de taşıyabilir. Ama hariciler böyle inanmadılar. Madem müminse külliyen bütün iman ve sanih amelleri yerine getirmesi gerekir dediler. Bir günahın asla olmaması gerektiğine inandılar ve tekfir boyutuna gittiler. Kafir hükmünü verdiler. O halde haricilere göre amelin eksikliği imanın külliyen olmadığının bir deliliydi ve hariciler böylece tüm günahkarların kafir olduğuna inandı. Bunun da karşısına mürciye dikildi. Dedi ki: "Sen batıl yoldasın, yanlış yoldasın." Mücerret dedi, ikrar dedi, dille söylemek dedi. "Kamil bir iman ehli olmak demektir." dedi. Yani mücerret bir insan Allah'a iman ediyorsa, peygambere iman ediyorsa, diliyle bunu ifade ediyorsa bu kamil bir mümindir." dedi. Ameli İmandan saymadı. Amel de olmasa imana asla bir zarar olmaz dedi. Hatta öyleleri vardı ki küfürlerin bile şirklerin bile imana zarar vermediğine inandı. Böylece mürciye denen bir fırkanın doğmasına sebebiyet verdiler. Onların da delilleri vardı. mürci diyordu ki bizim de sizin getirdiğiniz gibi peygamberden delillerimiz var. İşte alın size kapı gibi bir delil diyorlardı. Diyorlardı ki, Peygamber cariyeye ne dedi? Allah nerede diye sordu değil mi? Peki cariye ne dedi? Allah fisseme, Allah semada dedi. Peki ben kimim diye sordu. O ne dedi? Ben te sen Allah'ın Resulüsün dedi. O zaman ne dedi peygamber kendisine? Bu mümine bir kadındır, bunu azat edin. Demek ki, mücerred dille iman ettiğini söylemesi, amel etmemesi onun müslüman olduğunu, mümin olduğunu ifade eder dedi. Ehli sünnet bunların karşısına dikildi. Onlara güzel mi güzel, haklı bir noktayı koydu. Durun dedi. Sen harici insanları günahından dolayı dinden çıkarttın. Oysa Peygamber'den ve Kur'an'dan nice dediller var ki insanın tevhid ehli olduğu müddetçe günahları Elbette ona zarar verir ama dinden çıkartmaz dedi. Ona bir nokta koydu. Mürciyeye de dedi ki sen ameni imandan saymadın dedi. Bütün kafirleri de müşrikleri de yaptıklarıyla beraber temize çıkarttın dedi. Bu da yanlıştır dedi. Doğru olan nedir dedi. Doğru olan dille söylemek, kalple tasdik etmek, amelle ortaya koymaktır dedi. Amel imandandır dedi amel. Ameli bilerek inkar eden... Veya bir haramı helal, helalın henalı da haram eden bu insan kafir olur dedi. Bir insan tevhid ehni olduğu müddetçe dedi günahları da olabilir. Ancak günahlarını helalleştirmediği müddetçe bir mümin olarak bu şekilde kalır dedi. Ehli sünnet ve cemaatın bakın burada ortaya koyduğu haklı nokta çok önemliydi. Burada ehli sünnetin en belirgin en güzel vasfı şurada ortaya çıkıyor hariciler ve mürciye ve diğer bütün sapık bidatçı fırkalar bir nasla bir delille hükme varırken ehli sünnet o konuda bütün nasları verileri, dökümanları bilgileri, kayıtları beyineleri topluyor hepsini okuyor ondan sonra karara varıyordu işte sünneti diğer fırkalardan ayırt eden husus buydu kardeşlerim anlatabildim mi o halde bir günah mücerret olarak insanı dinden çıkartır mı? Çıkartmaz. Ancak günahı helal ederse, meşrularsa evet bu insan dinden çıkar. Yani sünnetin bu okumuş olduğumuz paragraftaki görüşünü bu şekilde ortaya koymuş olalım. Hani ne diyordu Mutezile'de? Mutezile de diyordu ki bu insan günah işleyen insan ne cennetliktir ne cehennemliktir. Demiştir ki beyne'l menzileyin yani İki tane yerin ortasında ne cennette ne cehennemde böyle bir tanım getirmişti. Dolayısıyla bu getirilen tanımların hepsi en i sünnet ve cemaat akidesine zıt bir tanımdı kardeşlerim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım bizim en i sünnetin bu konudaki denileri nelerdir? Evet. Allah-u Teala selam buyurmaktadır. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasına günahları dilediği kimse için bağışlar. Nisa 48. Bu ayetin için delil getirdik. Eyüp. Allahu Teala şirk dışındaki günahların bağışlayacağını dilerse. Evet. Konumuz neydi bizim? Ehl-i sünnet ve'l-cemaata göre bir insan tevhid ehli olduğu müddetçe yapmış olduğu bir günahından dolayı tekfir olunmayacağı konusuydu. Ve biz bu konuya bakın Kur'an'dan bir delil getirdik. Yani mücerred bir günah insanı kafir etmez diye inanıyoruz dedik. İşte inancımızın delili de bu ayeti kerime. İnnallaha la yaghfiru en yusreke bihi ve yaghfiru mâdûne zâlike limen yeşe. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Demek ki Allah subhanahu ve teâlâ'nın bağışlamadığı günah hangi günah? Şirktir. Ama Allah şirkin dışında dilediğini bağışlar. O zaman Allah ayetinde şirkin dışında tüm günahları bağışlayacağını ispat ediyor mu? İspat ediyor. Bize bildiriyor mu? Bildiriyor. İşte sünnetin bu konuda birinci delili bu. Devam edelim. Allahu Teala yine şöyle buyurmaktan. De ki: "Ey kendi nefisleri aleyhine hatta aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar." şüphesiz ki o çok bağışlayan çok esirgeyendir. Zümer 53. Ayetin aslında son bölümü bizim delil noktamız. İnna Allah'a yagfirul zunube cemi'an inna huvel gafurur <gülüyor> rahim bu Allah subhane ve ta'ala bütün günahları bağışlar. Allah ayette ne dedi? Allah bütün günahları bağışlar. Şimdi bakın birileri Kur'an'ı anlarken Kur'an'ın bütünlüğüne bakmadan bütün resimlerini fotoğraflarını gözlemlemeden karara varıyorlar. Şimdi biri dese ki bak Allah ayette ne diyor? Bütün günahları bağışlayacağını haber veriyor. O zaman şirk dişlesek, küfür dişlesek de değil mi? Zina da etsek, faiz de yesek Allah günahları bağışlayacağını affediyor. Ama buradaki bağışlama hangi tür bağışlama? Allah tövbe ederse elbette ne yapar? Günahlarını bağışlar. Bir başka tefsirle de eğer insan tevhid ehni ise günahlarından dilediklerini hatta kâmilen, külliyen bütünüyle ne yapar? bağışla Rabbul alemin kulları üzerinde hakim olandır. O halde bu ayette bu anlamda bize açık bir delildir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir kimseyi bir başkasının elinde delil olmaksızın tekfir etmekten şiddetle sakındırmış ve şöyle buyurmuştur. Evet. Yani tekfirin kardeşlerin büyük bir virüs olduğunu, hastalık olduğunu söyledik. Günümüzde de tekfirciliğin ciddi anlamda yayıldığını biliyoruz. Demin de söyledik tekfir haktır. Allah ve Resulünün tekfir ettiğini tekfir etmek esastır. Tekfir konusunda müracaat edeceğimiz kaynaklar alimlerdir. Alimlerle istişare etmeden bir karara varmak da nefsi olarak büyük bir hata işlemektir. Dolayısıyla en büyük tekfirciler alimleri hiçe sayanlardır. Ulemaya asla güvenmeyenlerdir. En büyük tekfirciler gençlerdir, şebaptır. Yani dini hakkıyla öğrenememiş duygusal bakanlardır. En büyük tekfirciler ilimden uza, basit düşünen ve nefsini beğenen insanlardır. Aslında tekfircilik psikolojik bir hastalıktır. Cehalet hastalığıdır. Nefsi bir hastalıktır. Ve tekfirin arkasındaki nedenler çok önemli. Eğer bir insanda ekonomik bunalım varsa, aile düzensizliği varsa, hayatında ilim ve alimle istişare yoksa, bağlı olduğu bir cemaati ve bir derneği bağlı olduğu istişare ettiği bir hocası yoksa, böyle bir insan kesinlikle tekfire kayar. Tekfire kayan o insan nefsini sürekli öne çıkartır. Dolayısıyla tekfirin yani arkasındaki nedenler, sebepler araştırılmadan, Tekfire, reçete yazmak, çözüm üretmek mümkün değildi. Bu yüzden Arap dünyasında büyük selef imamları, müfekkirler, alimler, büyük sempozyumlar yapar, büyük konferanslar tertiplerler, bu konuda doktora ve master tezleri yazdırmışlardır. Dovabitu tekfir adındaki kitaplarla bu konulara aydınlıklar ortaya koymuştur. Ama hakikaten şunu söylemek gerekiyor tekfirin arkasında çok büyük etkenler var sadece şer'i bir takım kusurları olan insanlara dolayı tekfir doğmuyor fakirlik var, cehalet var, ekonomik sorun var aile düzensizlikleri var, kişinin nefsi olarak kendini beğenmesi var toplumda öne çıkma hastalıkları var kimseyi beğenmeme gibi bir takım sıkıntı problemler var bunların arkasından da ne geliyor? var olan mesela şer'i bir takım hatalar ve kusurları gördü mü? Bu insan çevresindeki kardeşlerini tekfir ediyor ve dinden çıkartıyor. Dolayısıyla kardeşlerin bu hususlara dikkat etmeniz. Peygamber aleyhisselam bu konuda bizi uyarıyor ve Müslüman kardeşimize tekfille yaklaşmamızdan sakındırıyor. Altını çizeceğiz demin de söyledik. Küfrü hak edenlere elbette kafir demek bir alemin işidir. Mesela biri sünneti inkar ediyor peyhambere itaati inkar ediyor peyhambere inanmayı putçuluk olarak görüyor. Veya Peygamber ve Vesselam'ın vefadından sonra hadislerin ve sünnetlerin bir cahiliyeyi hortlattığına inanıyor. Sayın hadislerin tümünü inkar ediyor. Kadere iman etmiyor. ehl sünnetin seçkin imanlarını aslında onlara düşmanlığından dolayı karalıyor. Böyle zihniyetlerin temellerinde ne vardır? Zındıklık vardır, sapıklık vardır. Dolayısıyla bu gibi insanlara kafir demekte de bir sıkıntı yoktur, sakınca yoktur. Ancak gençler buna karar vermeden önce ilim ehliyle istişare etsin. Hocam bu sahih hadisi inkar ediyor, bu konuda hüküm ne olabilir sormak lazım. Hocam bu sünneti inkar ediyor, bunun hükmü nedir sormak lazım. Hocam bu kaderi inkar ediyor, imanı rükünlerinden birini inkar ediyor, peyvambere itaatı inkar ediyor, bunları sormak lazım. Filan tağutu seviyor, bunu sormak lazım. Filan Esed'in safında, Hizbullah'ın safında Müslümanların canlarına kıyıyor, mücahitleri şehit ediyor. Bunların hükmü nedir? Bunu alimlere sormak lazım. Yani böylece açık beyineler ve delillerle tekfir ettiğimiz konusunda bir şüphemiz, tereddütlerimiz olmasın kardeşlerim. O halde bir Müslüman muvahhid sünnet ehlini tekfir etmek yakışmaz. Ama onun dışında tekfiri hak edenler kardeşlerim ancak alimlerin denetiminde, istişaresinde hükme gidilmesi gerektiğini burada hatırlatmış olduk. Bakalım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir kardeşimizi tekfir etmekten sakındırıyor. O hadisi dinleyelim. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Herhangi bir kimse din kardeşine en kafir diyecek olursa bu söz o ikisinden birisine döner. Eğer dediği gibi ise mesele yok. Aksi takdirde bu söz mutlaka kendisine döner Evet. Eyyume imriin qalali ahiihi. Herhangi bir kimse kardeşine Bakın burada Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Qalali ahiihi. Yani kardeşine bir hükümde bulunursa. Nasıl bir hükümde bulunursa? Ya kafir faqad ba'a biha kardeşine ey kafir derse Ey kafir diye hükme varırsa işte bu küfür kelimesi o kardeşinden illa bir tanesine döner. Bakın burada hadis açıkça bu gerçeği ortaya koyuyor. İn kana kema kâle ve illa racaat aleyhi. Eğer o kardeşine yönelik söyleyen kimsenin sözü doğruysa doğruya isabet eder. Eğer söylediği o sözde kardeşine kafir dediğinde o küfür onda yoksa da Kime döner? O iddiada bulunan insana döner. Böyle tehlikeli bir durum. Hele satan tevhid ehlinin, sünnet ehlinin, sani ahlak dava sahiplerinin, hele alim ve davetçilerin tekfiri konusunda Allah'tan korkmak lazım kardeşler. Fettakullah, Allah'tan korkun. Fettakullah, Allah'tan korkun. Allah'ın din düşmanları, laikler, liberaller, demokratlar, komünistler, dinsizler varken... Rafiziler varken sakın ha sakın tevhidle sünnet ehliyle uğraşmayın. Onlarla uğraşırsanız Allah sizi zillete düşürür. Allah gücünüzü alır, kuvvetinizi alır. Ey gençler, ey kardeşlerim, bakın size burada nasihatım bu. Tevhid ehlini, sünnet ehlini küçümsemeyin. Onlar bu davanın elleridir. Ama başkaları konusuna geldiğimiz zaman ayrıdır. Onlarla alakalı ehli bidatle veya tekfir hak edenlerle alakalı konuya gelince de İlle ulemaya, ilim ehline danışma ve onların kararları çerçevesinde hükme gitmek gerekir kardeşlerim. Bakın bir başka hadis. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her kim öyle olmadığı halde bir kimseyi kafir diye çağırırsa veya ona Allah'ın düşmanı derse sözü kendine dener. Evet. Men da'a racunan bil kufri ev kâle aduvallâh ve leyse kezelike ille hâra aleyhîn. Her kim öyle olmadığı halde yani Allah'ın düşmanı olmadığı halde ve kafir olmadığı halde bir kimseyi kafir diye çağırır veya ona Allah'ın düşmanı derse o söz kime döner? Sözü söyleyen kimseye döner. Hadisimiz Müslüm'ün sahinde geliyor. Deminki söylediğimizde bakın bu hadis aynı şeyleri ifade ediyor. Devam edelim. Yine Peygamber, <gülüyor> herhangi bir kimse bir başkasını fasıklıkla ya da küfürle itham ederse itham ettiği kimse de fasık ve kafir değilse o itham kendisine döner Buhari La <gülüyor> yarmī rajulun rajulan bil fusūqi wa lā yarmīhi bil in lam yakun Herhangi bir kimse bir kardeşine fasık ve kafir diye hükme gitmesin itham etmesin ancak Dinden çıkartan bir durum olursa yani mürtetliğine hükmedecek bir durum olursa bu müstesnadır. Aksi halde o kendisine döne. Demek ki hadis bize iki tane yol gösterdi. Bir küfrü hak edenlere kafir demek gerekliliğini. iki küfrü hak etmeyen kardeşimiz hakkında da Allah'tan korkmayı emretti. Peygamber ve vesselam tekfir konusunda davabıt dediğimiz ilkeler, usuller, kriterler ortaya koymuştur. Bu konuda dönülmesi gerek, gerekilen kimdir? Nebevi peygamberimizin sözleri. Bir başka hadis. Her kim bir mümine küfür isnat ederse bu onu öldürmek gibi günahdır. Buhari. Ve men rama bi küfrin katlihi kim bir mümine kafir diye hitap ederse kafir diye seslenirse ona küfür damgasını vurursa tıpkı onu öldürmüş gibidir. Onu katletmiş gibidir. Bakın, bütün bu hadisler bizi tekfirden sakındırıyor mu? Sakındırıyor kardeşlerim. Evet. Bir adam din kardeşine, ey kafir dediği zaman bu söz ikisinden birine ulaşır. Buhari. İzâ kâlel-reculu li bir adam kardeşine şöyle derse, ya kafir, ey kafir fekadibâ ebihâheduhume bu küfür kelimesi Allah muhafaza ikisinden birine döner. İkisinden birine döner. O yüzden bizler tekfir konusunda çok ihtiyatlı olacağız. Çok çekineceğiz. Çünkü bizim dinden çıkmamız söz konusu. Bu noktada istişaremizi mutlaka yapacağız. Elimizde güneş gibi açık bir beyine delil olacak. İmam Şevkani'nin dediği gibi. Elimizde bir hüccet olacak ki yüzümüz kara çıkmayacak. Biri bize geldiğinde delil ortaya koyduğunda karşısına koyduğumuz delil onun delilinden güçlü ve kuvvetli olacak. O yüzden Allah'tan korkmak kardeşlerimiz hakkında tekfirden sakınmak gerekir. Altını çizdik ancak tekfiri hak eden insanlara da alimlerle karar vereceğiz. Örneğin bana sordunuz ben bir ilim talebesi olarak hocam sünneti inkar eden adamın konumu nedir? Bu adam kafirdir. Mesela ben size somut bir örnek vereceğim. Sünneti inkar ediyor, hadisi inkar ediyor. Bütün hadislere uydurma gözüyle bakıyor. Bütün rivayetlerin, malzemelerimizin, külliyatlarımızın doğruluğuna inanmıyor. Buna bir soru sordum. Dedim ki, Kur'an yeter diyor ya, Kur'an'da kadınların başörtüsünü örtme, tesettürlü olma diye bir emir var mı dedim. Dedi ki, Kur'an'da başı saçı örtmeye dair bir emir yoktur dedi. Ne var dedim? Göğüslerinin üzerini kadınların örtme emri var dedi. Bir zamanlar Zekeriya Beyaz'ın safsatalarından bir safsataydı bu. Yani başı saçı açmaya Kur'an yetki veriyor dedi. Peki dedim peygamberimizin zevcelerinden böyle yani amelde bulunan var mı dedim. Daha cevap vermedi. Şimdi ben size sorayım. Böyle bir insanın eşinin de başı açık, küstahçada sünnete hakaret eden biri. Ben size sorayım bu kim? hizmet ediyor? Şeytana hizmet ediyor. Veya bu insanın Müslümanlığı bile konuşulmaz. Bu adam laik mi, komünist mi, dinsiz mi, ateist mi, rafizi mi, şia mı, din düşmanı mı bilinmiyor. Kur'an'da başörtüsü emri Nur Sulesi 31. ayeti kerimede yok mu? Kur'an'ın açık emirlerinde mümin kadınlara söyle onlar cilbaplarını başlarının üzerinden örtsünler, omuzlarının üzerinden sarkıtsınlar demiyor mu? Peygamberin zevceleri bu konuda açık beyinelerle bunları uygulamadılar mı? Annelerimizin örtüleri yok muydu? Hadislerin tümünü kökten reddederse Kur'an'a bakış açısı nasıl oluyor? Kendi göreceli mantığıyla bakmıyor mu? İşte hocam böyle bir adam kafir olur mu diye sorduğunuzda, Buna biz hüccet ikame ettik, delil ortaya koyduk ama Kur'an'ı kendi mantığına göre anladı. Ne oldu bu adam dinden? Çıktı kardeşlerim. Benim şahsi kanaatim bu insan kardeşlerim kendi yani aile yapısını meşrulaştırmak için böyle bir düşünceye gidiyor. Yani aile yapısını, aile düzenini, eşinin başının açıklığını meşrulaştırmak için Kur'an'ı yontuyor. İşte bunlar açık insanlar yani açıkça küfre giren insanlarda bunda küfürlerinde şüphemiz yok kardeşler evet devam edelim ehl sünnet ve cemaat günah veya küfürle bidatçı duruma düşenler hakkında genel bir hüküm vermekle herhangi bir bidatı işleyen müslümanlığı kesin olarak sabit olmuş belirli şahslar hakkında günahkar fasık ve kafir olduğuna hükmetmeyi birbirinden ayırırlar yani bir insan günahkar olabilir değil mi bidatçı olabilir bir insan fansık olabilir, bir insan kafir olabilir, bir insan münafık olabilir, müşrik olabilir. Aradaki farkları gözetmek lazım. Her bir bidatçı direkt kafirdir denmez. Biliyorsunuz bidatler var harama düşürür, bidatler var insanı küfre düşürür. Günahlar var küfre sokar, günahlar var insan yine tevhid ehli olur, fansık bir insan konumunda olur. Dolayısıyla ehli sünnet birbirleri arasında ayrıma gider hariciler gibi her bir günahtan dolayı kafir damgasını vurmaz. Mürciyeler gibi de her günahlarını ve küfürlerini de temize çıkartıp sen de kamil bir Müslümansın demez. Ehli sünnet aralarını ayırır. Nasla gölgesinde meselelere bakar tamam mı kardeşler? Bakın ehli sünnet gerçekten muhtedil bir itikattır. Yani hayatta pişman olmayacağınız menheç ehli sünnetin menhecidir. Eğer ehli sünnetten selefin yolundan ayrılırsa Mutlaka pürüzler çıkar kardeşlerim. Evet. Öyle bir durumda söz konusu kişiye hak ve hakikat açıklanmadıkça ki bu ancak delil ortaya koymakla ve şüphenin ortadan kaldırılmasıyla olur. hakkında bir hüküm vermezler. Tabii ki bu aşikar aleyni durumlarda değil gizli kalmış meselelerde söz konusudur. Aynı sünnet teklif için gerekli şartlar gerçekleşmedikçe ve bu konudaki engeller ortadan kalkmadıkça. Belirli bir şahsı tekfir etmezler. O halde şöyle bir kısa özet yapmak istiyorum. Tekfire mani engeller var. Yani bir insanın tekfirine mani olan engeller var. Birinci madde. Bir, cehalet diyelim. Hepsini saydıktan sonra yeniden sizden bunun cevabını alayım. Birinci madde, cehalet. Belki yazmak isterseniz yazacağım. İki, ikrah. Baskı altında olmak. Üç, Tevil, dört hüküm veren kimsenin yani tekfir eden kimsenin meselede alim olması, meseleye vakıf olması meselesi. Şimdi bu dört madde önemlidir. Yani bir insanın kafir olduğuna hükmede bilmem için o meselede alim olmalıyım, meseleye vakıf olmalıyım. Meseleleri delilleriyle, beyineleriyle bilmeliyim ve üstelik bu konuda ilim ehlinden danışmış, bilgi almış olmalıyım. O konuda binlerce kez en azından bilgi sahibi olmuşum, soru sormuşum. Artık bu benim hücrelerime kadar inmiş olmalı. Ben böyle bir karara varmalıyım. Yani birinin örneğin sünnet inkarcısı her zaman sünnet inkarcısından gideceğiz. Onlarla adeta bir sünnet kılıcı olarak hesaplaşacağız. Çünkü çağımızın en büyük hastalıklarından ve akımlarından bir bunlardır. Bunlara karşı keskin bir kılıç olmak zorundayız. Şimdi bir sünnet inkarcısı neden kafir olur? Önce bu konuda sünneti araştırmalıyım. Sünneti inkar edenin hükmü nedir diye ilim ehline sorular sormalıyım. Bütün depoladıklarımı aldığım kaynakları masaya yatırmalıyım. Ondan sonra bu karara varmalıyım. Anlatabildim mi? Zaten bu karara varırken benim şahsi bakışımdan önce bilin ki benden önce bu konuda birçok imanlar cevap vermiştir. Örneğin çağımızın en önemli imamlarından biri Şeyh Albani ve Şeyh İbn Üseymin ve Şeyh Bin Baz ve onların yetiştirdiği büyük alimler Allah onlardan razı olsun onlara müracaat edip o konuda bilgi almamız lazım. Çünkü inanın bizden 30 sene, 40 sene, 50 sene önce biz dünyaya gelmeden önce onlar bu konular yaşamışlar, bu sorulara muhatap olmuşlar, gerekli fetvaları ve cevapları vermişler. Biz onların fetvalarını nakletmekte asla asla geri kalmayacağız. Örneğin ben birçok kez internet üzerinden bunlarla istişare ederim. Yani onlar ölmüştür ama onların kaynakları, kitapları, eserleri, siteleri hala web sayfaları duruyor. O soruyu yazdığımızda bütün alimlerin o konudaki cevapları ortaya çıkar ve verdiğimiz karar açıktır. Sünnetin inkarcısı kafirdir. Sünnetin inkarcısı kafirdir. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Bakın meseleye ben ilmen, valimlerin gözüyle karar verdim. İkincisi diyelim ki sünnetin hüccetliğini reddeden bilmeyen bir insan olabilir. Onu da göz önünde bulunduracağım. Acaba cahil mi değil mi? Ona delilleri ortaya koyduğumda cahiletini ölçeceğim. Eğer yok bildiği halde inat ederek ısrarla inkar ediyorsa cahilet hükmü ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla buna kafir demekte bir sakınca yoktur. İkinci seçenek acaba bu sünneti inkar ederken baskı altında mı, ikrah altında mı, korkutuluyor mu, birileri onu tehdit mi ediyor bunu bilmem lazım. Aksi halde bu insanın hükmüne gitmen zulüm olur, adaletsizlik olur. Üçüncü acaba bunu tevil ediyor mu, bir delile dayanıyor mu? Ortaya koyduğu iddialarında geçerlilik var mı? Bu iddialarını acaba kimlere dayandırıyor? Bütün bunlardan sonra biz de delillerimizi, ütçeklerimizi ortaya koyup da yaptığının bir küfür insanı dinden çıkartan bir mesele olduğunu ortaya koyarsak, bundan sonra biz o insanın küfrüne hükmetmekte geri kalmayız Mustafa kardeşim. Tamam mı inşallah? O halde toplam bu dört maddeyi göz önünde bulunduracağız. Evet, şimdi soru size toplam kaç madde? Tekfire mani olan konu dört tane. Bir. Cehalet iki. Efendim? ikra İkrah toplamda ikrah. Üç. Tevil 4 Meseleye alim olmak meseleye vakıf olmak yani hükme giden insanın o konuda ilim ehli olma zorunluluğu şartı getirmiş olduk kardeşlerim. O halde bu konuya değindik. Şimdi geldik bir hadise. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu ta'lahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle vurgulmuştur. İsrailoğullarının içinde bir de kayra bir de şerre yönelmiş kişi vardı. Birisi günah işlemekle, diğeri de ibadetle meşgul idi. İbadetle meşgul olan devamlı olarak diğerini günah işlerken görür ve her defasında ona vazgeçtirdi. Yine bir gün onu böyle günah üzerine bulup vazgeç dedi. O da beni Rabbim ile baş başa bırak. Sen benim başıma bekçi mi gönderirdin diye cevap verdi. Bunun üzerine diğeri Allah'a yemin olsun ki Allah seni affetmez. Ya da seni cennete sokmaz dedi. Derken her ikisi de öldü ve alemlerin Rabbinin huzurunda bir araya geldiler. Yüce Allah ibadete düşkün olana sen benim kullarıma nasıl muamele yapacağımı kesinlikle biliyor muydun? Ya benim elimde olan tasarruf imkanına sahip miydin de Kulum hakkında benim adıma böyle kesin bir hüküm verebildin dedi. Günahkar olana git rahmetinle cennete gir buyurdu. Diğeri için de bunu cehenneme götürün emrini verdi. Evet yani burada kısacası günah işleyen bir insanın günahını e, istemeyen vazgeçmesini isteyen bir şahsın günah işlemesinden dolayı da vallahi Allah seni affetmeyecek diyerek Allah adına karar vermesi, yargıda bulunması ve Allah'ı da buna şahit tutması sanki cennete koyan, cehenneme koyan kendisiymiş gibi bir hükme varması, bunu Peygamber ve Vesselam ashabına, ümmetine naklederek böyle bir hükme gitmemek gerektiğini söylüyor. Yani bir günahtan dolayı onu kafir görmenin yanlışlığını bu hadis ortaya koyuyor kardeşlerim. O halde biz katiyen bir Müslüman kardeşimize elimizde hüccet ve delil olmadan, sen garanti cehennemliksin sen garanti azabı hak edensin demeyeceğiz Allah'tan korkacağız bu konuda ona ikazda uyarıda tebliğde bulunup doğru yola davet edeceğiz kardeşlerim tamam mı Allah'ın izniyle devam edelim hadisi rivayet eden Ebu Hureyre radiyallahu anh dedi ki varlığın elinde olan zata yemin olsun ki sözü geçen abit adam diğer için böyle kesin bir hüküm vermekle Öyle bir söz söylemiş oldu ki bu sözü hem dünyasının hem de ahiretini helak etti. El Albani Sahihü Hüsneli Ebu Davud. Evet yani Ebu Davut'un sahihi olarak bildiğimiz İmam Elbani Rahimahullah'ın eserinde de bu hadis sahih olarak geliyor. O halde bir mümine katiyen sen kafirsin, ebedi azap içindesin, cehennemliksin demek yakışmaz. Ancak demin altını çizdik. Bu insan açık küfrü ortaya koyarsa müstesnadır. Bir diğer, bir diğer nokta ise bazıları geçen haftalarda da dedik ehni kıble olduğu müddetçe tekfir edilmez. Ona dokunulmaz diyorlar doğru. Ehni kıble tevhid ve sünnet ehni olduğu müddetçe bir günahından dolayı tekfir edilmez. Bu bir ilkedir bu bir kaidedir. Akidevi konularda uzman ilim ehline gidip mutakassız ulemaya Bunları danışmak lazım ama şimdi Esed bir kıble ehli midir? Hizbullah bir kıble ehli midir? Hizbus şeytan bir kıble ehli midir? Allah'tan korkmak lazım. Bunları ehli kıble statüsünde görmek cehalettir. O halde aynı kıble kimdir? Bizim gibi namaz kılan, tevhid ehli olan, bizim gibi mescidimize giden, bizimle beraber aynı safta duran sizin gibi salih Müslüman kardeşlerimizdir. Hemen basit bir günahından dolayı veya açık bir günahını gördüğümüzden dolayı ona sen kafirsin demek ve günahından dolayı onu dinden çıkartma asla bu doğru değildir. Lafızları, kavramları yerli yerince kullanalım. Yani konulara yerli yerince vakıf olalım. Kalkıyor adam, Ahmet İneca'da diyor ki bu adam ehli kıbledir diyor tekfir edilmez. Esed diyor ehli kıbledir diyor. Nasrullah aslında Nasr şeytan ne diyor? Ehli kıbledir diyor. Kesinlikle bunlar ehli kıble değildir kardeşlerim. Sünnet inkarcısı ehli kıble mi? Değildir. değildir. Sünnet inkarcısı hadis düşmanlar, oryantalistlerin taslarından beslenenler ehli kıble değildir. Onların kıblesi karp'tır, karp. Nedir karp? Batıdır. Oryantalizm nedir, müsteşliklik nedir? Doğu bilimciliği. Doğu bilimcilik dinimizi, dilimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi öğrenip bizim dinimize, İslamımıza zarar vermeye çalışan bilim adamları. Doğu bilimciler deniliyor. Bizim içimizden çıkanlar da o doğu bilimcilerinin müsteşriklerin zehirli tasından besleniyor onlardan kaptıklarını farklı sentromlara düştükleri için farklı gözükmek hastalığına düştükleri için gelip Türkiye'de piyasada bunları pazarlıyorlar servis yapıyorlar onlar ne diyor biliyor musunuz bu gotzer ve şah ki bunların içlerinde ikisi en büyükleri bu müsteşliklerin bütün diyor hadisler uydurmadır diyor Peygamber'in ağzına uydurma hadis yerleştirmişlerdir diyor sahabe tabiin tebe'yi tabi'nin işi gücü yoktu. Yani bu kadar fetihler boşuna oldu, peyhambere hadis uydurdular. Lanetullah aleykum, Allah'ın lanet üzerleriniz olsun. Peygamberin ashabına böyle diyen, ashabının yolunda giden tabiine böyle diyen ve onların yolunda giden o seçkin selef imamlarına hadis uydurdular diyenleri de o taslı zehirlerinden alarak içip beslenip de bizim ülkemizde pazarlayanlara gelince de onlar ehne kıbde değildir kardeşlerim. Onlar da ayaklarını denk alsınlar. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine savaş açmasınlar. İslam düşmanları varken gitsinler onlara, bu dini tebliğ etsinler. Dinin ikinci aslı olan sünnetle asla mücadele etmesinler. Evet. Ehli sünnet ve cemaat, tekfir konusunda son derece dikkatli davranıp bundan sakındırıyordu. Sakınıyordu. Çünkü bir Müslümanın tekfir edilmesi tehlikelidir ve çok mühim ve ağır sonuçlar doğurur. Dolayısıyla da açık bir delil olmadıkça bu konuya girmemek gerekir. Ayrıca zahiren, adil ve Müslüman görünen bir kimse hakkında asıl olan Müslümanlığının ve adaletinin bunların ortadan kalktığına dair yeni bir delil sabit olmadıkça baki olmasıdır. Bu sebeple çıkar bir yol olduğu sürece tekfirden sakınmak gerekir. Zira tekfir konusu tehlikelidir. Bu konuda gerekli olan bilgilere sahip olmayan kişinin ayağı kayar ve hak yoldan sapar. Nitekim önde gelen alimler bu konuda ihtiyatlı davranmış ve selamette selamette olmuşlardır. Bidatçiler ise bu meseleye dalmışlar ve sapmışlardır. Evet, o halde bu paragrafta şunu anlayalım. Asıl olan bir Müslümanın İslam'a girdiği temel kriterleri ortadan kaldırmadıkça asıl olan onun İslamlığıdır. ferdin müslümanlığı ve toplumun müslümanlığı asıldır ta ki bir delil bir hüccet o ferdin İslamdan çıktığını ayan beyan açık seçi bir güneş gibi ortaya koyduğu takdirde ona alimler karar verir alimlerin istişaresi fetvaları nakilleri neticesinde bir karara gidilir o halde öyle bir müslümana Adaletsizlik yapıp zulüm yapıp hemen kişisel bir kararla ona kafir deme yetkimiz hakkımız kesinlikle yoktur. Yani asıl olan Müslümanlığı sabit olanın şüpheyle tereddütle şaibeyle asla Müslümanlığını ortadan kaldırmak yoktur. Bir şey kesindir katidir biz onu katiliğini ve kesinliğini asla bir zanla ortadan kaldıramayız. Zan nedir kardeşlerim? inimden uzaktır. Şaibelidir, kuruntudur, bir söylevdir, bir iddiadır, çürük bir düşüncedir. Siz kat'i bir şeyi asla zan ortadan kaldıramazsınız. Madem ki bir insan Allah'a, Resulüne iman etti ve namaz kılıyor, İslam'ın temel değer yargılarını doğrulamış, böyle bir müminin asla ve asla açık küfrü gerektiren bir halleri olmadıkça, onu bir günahından dolayı tekfir etme hakkımız sabahiyetimiz yoktur sakın tekfirciler gibi tekfir makinası kurup da onunla evinizde insanlara bu kafir bu kafir bu kafir damgasını vurmayın Allah muhafaza bir diğer husus altını çizelim Menar TV'de bu şeytan lideri Nasrullah dediğimiz aslında Nasr-u şeytan İki gün önce bir konuşma yaptı dedi ki Şam'da dedi Esed'i düşüremeyeceksiniz ey tekfirciler dedi. Oradaki tekfirciler sözünden maksat nedir? Evet. ehl sünnettir. İki yüzlü takiyeciler açıktan ehl-i sünnetle savaşıyoruz demekten korkuyorlar. Çünkü kandırdıkları ehl sünnet gençlerin ellerinden gitmesinden korkuyorlar. Yani onlara göre tüm ehl sünnet nedir? Tekfircidir. Burada o yüzden tekfirciliği de yani burada basite almamak, tekfircilikten hareketle tüm ehl sünneti Allah korusun töhmet altında bırakmak doğru değil. Yoksa nasıl şeytanın safına geçeriz. Anlatabildim mi? Tekfir haktır ama haksız tekfir doğru değildir. Biz bu şeytanın ağzından çıkan o kelime de asla doğru değildir. ehl sünnet tekfirci değildir. ehl sünnet yerine göre nedir kardeşlerim? Tekfir eder yerine göre de günahından dolayı da bir insanı günahından dolayı da yargılamaz ve tehtir hükmünden uzak kalır. Bunun da altını çizelim. Devam edelim. Ehl-i sünnet ve cemaat küfür ve iman konularında insanları zahirlerine göre değerlendirir. Şayet insanlar zahiren Müslüman görünüyorlarsa onların hem zahirde hem de batında Müslüman olduklarına hükmedilir. Şayet küfür ishar ederlerse batınları araştırılmadan hem zahirde hem de batında kafir olduklarına hükmedilir. Bir gün Van'dan bir kardeşim gelmişti ve biromda beni ziyaret etmişti. Oturduk, çay içtik, sohbet ettik. Tabi akabinde döndü, dolandı mesele tekfir konusuna geldi. Onun tekfirci biraz aşırıcı olduğunu biliyordum, işitmiştim. Bana gelen bilgiler böyleydi. Derken kardeşim çok büyük bir hata yaptı. Bana bir soru sordu. Sorduğu soru şuydu. Şu bak dışarıda giden çarşaflı kadının hükmü nedir? Ben de dedim ki zahiren o Müslüman bir kadındır. Başını örtmüş Müslümanlığının alametini izhar etmiştir dedim. Bu kardeşim dedi ki hayır bu kafirdir dedi. Bu dedi ta ki bizim gibi itikat ettiğini öğrenmediğimiz müddetçe kafirdir dedi. Bu toplumun tümü dedi. Dolayısıyla böyle bir haksız hükme vardı. Ben size sorayım. En-i sünnet vel cemaatun usulü işte bu değildir. Bu mudur? Bakın bu okuduğumuz paragrafı ben bir örnekle ortaya koydum. Biz başı örtülü, sakallı, namaz kılan bir kardeşimizin zahiren görünüşüne göre Müslüman olduğuna şahitlik ederiz. Müslüman olduğuna şahitlik ederiz. Ta ki bir delil hüccet, onunla konuşuruz Allah muhafaza dinden çıkartan bir konuyu itiraf eder. Ona o zaman tevilden belki cehaletten dolayı hüccet ikame ederiz değil mi? Hüccetlerimizi ortaya koyarız, onu fehmettiririz. Konuyu anlamasına yardımcı oluruz. Söylediği sözün dinden çıkarttığını ifade ederiz. Hatta o ifademizle anlamasını sağlarız. Öyle birilerini ben tebliğ ettim, hüccetimi ikam ettim ama kabul etmedi ondan sonra ben onu tekfir ettim demek de basitliktir. Anlattığınız şeyi, inandığınız şeyi fehmettirmeye çalışacaksınız. Anlamaya çalıştırın ona. Anlamasına kolaylık sağlayın. Anlatabildik mi kardeşte? Umulur ki anlama kapasitesi zayıftır. Anlayamamış olabilir bir anda da tekfir etmek asla doğru değil. O yüzden biz elimizden geldiğince kendimize yakın olan kardeşlerimiz konusunda fettakullah dediğimiz gibi Allah'tan korkmak lazım. Elimizden geldiğince kurtarmaya çalışacağız. Yani bir tekfirci olup da hemen onu dinden çıkartmak değil onu kurtarmanın mücadelesine girip gayret göstereceğiz. Bu örnek Allahu u Alem yani bu konuda herhalde çarpıcı bir örnek oldu. Evet. ehl Sünnet Tekfir konusunda bu kadar dikkatli olmakla birlikte Allah ve Resulünün kafir dedikleri kimselere kafir demekte tereddüt etmemişlerdir. Bakın bu çok önemli. Yani Allah'ın kafir dediği, Resulünün kafir dediği konusuna ne yapmışlardır? Kafir demişlerdir. Yani müşriklere şimdi biz kafir demeyecek miyiz? Kafirlere kafir demeyecek miyiz? Ehli kitaba kafir demeyecek miyiz? Geçen haftalarda Allah ondan razı olsun bir imamın bir alemin yine dersini dinlerken örnek veriyor. Ya Şeyh Albani olsa gerek ya da yine böyle güzel mümtaz seçkin bir imam. Diyor ki benim ne diyor konuştu birisi kıbdi bir insan diyor ki güya ehne kitap kafir değildir. Ehne kitaba kafir denilmemiştir onlara ehli kitap denilmiştir diye Kur'an'dan delil getirdi diyor. Yani düşünün ehli kitaba ehli kitap dendiği için kafir hükmünü vermiyor. İşte bu bir saçmalıktır. Şer'i delillerin hakkından gelememektir. Ehli kitap kafir değil mi Yahudi ve Hristiyanlar? Allah kitabında onların kafirliğinden haber vermiyor mu? O yüzden bazı insanlara göre de Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Rafizi, Şia, Mürted veya bir ateist hepsi insan olduğu için sevilir. Ayrım gözetilmez. Hümanizm, insancılık, insan insan olduğu için sevilir. Değil mi? Meşhur bir söz var. Kim olursan ol yine de gel. Ne olursan ol yine de gel diyorlar değil mi? Yanlış. Yanlış bir felsefe. Müslümansan gel, tevhid ehliysen gel. Sen benim safımda olabilmen için tevhid ehli olman lazım. Sünnet ehli olman lazım dememiz gerekiyor. O yüzden... Bakın Allah ve Resulü'nün tekfir ettiğini de tekfir göreceğiz. Kafir göreceğiz. Yıllar önce bazıları 6 ayda bir, bir moda değişikliğiyle fikir değiştirirlerdi. Yine öyle 6 ay içerisinde bir fikir yayılmıştı. Bana da haber gönderiliyordu. Hocam bir akım çıkmış diyorlar ki, Ariaşar o Müslümandır. <gülüyor> ya hocam Benjamin netanyahu Müslümandır. Bunlar, bunlara hücret gitti mi ya? Bunlara deli gitti mi? O yüzden nütçet gitmedi, delil gitmedi, kafir denmez. Böyle bir noktaya da düşmeyin, gülünç bir koluma düşersiniz. Bunların şimdi biraz sonra gelecek küfrü asli kafir. Doğuştan kafir, ölünceye kadar da İslam düşmanı olarak yaşıyorlar. Gerçi Arya Şaron Allah ölüm vermiyor. Ölümlerden ölüm beğen derler ya. O ölümlerden de ölüm beğenemiyor. Allah rezil ve kepaze ediyor. Ölüm de kimilerine göre bir tattır, bir lezzettir. Ölümü bile Allah nasip etmiyor böylesine kafirlere. O bir kasaptır biliyorsunuz. Şatilla kampında değil mi? Şatilla kampında nice Filistinli mazlumları katletmiştir. Allah subhanahu ve ta'ala dört küsür yıldır, Allah halen beş yıldır koma içinde ölümü tadamıyor. Ölümü, ölüm ne? Burun buruna ama ölümü tadamıyor. Allah subhanahu ve ta'ala daha Dünya hayatında azaplandırıyor. Ve hayatındaki azap daha şiddetlidir. O yüzden şimdi çıkıp da biri demesin ya hocam Arya Şaron'da kafir mi? Ben yamin, Netanyahu'da da kafir mi? Eser'te kafir mi? diye konuşmayın. Ha, kusura bakma çık konuşacağım. Ahmedi Necatla da Müslüman mı diye sakın karşıma çıkmayın. Yani bunca katliamları gördüğünüz 20 küsür yıldır biz söylüyorduk ve imamlarımız İbn-i bunları bin sene önce kitaplarında yazmışlardı inanmadılar. E şimdi aslında Suriye olayları bazı gerçekleri ortaya koydu. Suriye olayları Ehl-i Sünnet'in tanınmasını, Şia mecusilerin de gerçek yüzünü keşfetti. Bu Allah'tan bir rahmet. Ama Allah katına şehitler kazandı. Allah subhanahu ve ta'ala canımıza bile zarar gelecek olsa bu mecusi, müşrik olan Şia karşısında bu tavrımızı ortaya koyacağız. Yani burada başıma bir şey mi gelecek? Gelecekse gelsin. Beni mi tehdit edecek? Beni mi öldürecek? Başıma ne gelirse gelsin. Mücahitler can veriyor. Bari biz de burada hakkını verelim. İlmimizin sözümüzün kardeşlerim. Allah subhanahu ve ta'ala bizim yardımcımızdır. Elhamdülillah Lübnan'da Ahmed el Esir var. 5000 bin tane mücahitle beraber humus'tan girdiler. Ve şu an mücahitlerin safında. Rafizi Hizbullah şeytanlarına karşı ne yapıyorlar? Savaşıyorlar. Ne mutlu. Allah onların ayaklarına güç ve kuvvet versin. Amin. Rabbim onlara inşallah attıkları zaman isabet versin. Allah Rabbim düşmanlarını rezil ve kefaz etsin Amin. ve kelime-i tevhidin ve sünnetin bayrağını da onların elleriyle Şam'ın kalelerine burçlarına dikmeyi nasip etsin. Amin. Biz de arkalarından bizim gibi benim gibi korkaklar da anca dua edecek. Ne yapalım? Allah bize de inşallah belki bakarsın nasip eder de gideriz de onlara inşallah yardımcı oluruz. Allah Rabbim bizlere hayırlı olan neyse onu yazsın. Evet Amin. devam edelim. Çünkü şere nazlar tekfir edilmeyi gerektirici bir fiil işleyen veya bir söz söyleyen kimsenin tekfirinin caiz olduğuna işaret etmektedir. Hatta onlar kafirin tekfirini itikatta kendi esaslarından, ilkelerinden biri olarak kabul etmişler ve kafire kafir demeyen veya onun küfründe şüphe gösteren kimsenin de kafir olacağına hükmetmişlerdir. Tabi küfrü açık olan insanlara kafir dememek, Şeytan ve dostlarına da Müslüman sıfatını vermek bu dini o zaman ne yapar? Bulandırır. Aynı anda savaşan iki topluluk var. Biri Tağut Esed'in safında, şeyin hocam, biri de mücahitler olarak İle-i Kelimetullah yolunda, İslam devleti yolunda vuruştuğunu söylüyor. Birinin ağzında La ilahe Allahu ekber, birinin ağzında La ilahe illa beşşar subhanallah la ilahe illa beşar diyen var biri de diyor ki la ilahe illallah hangisi Allah yolunda hangisi la ilahe, la ilahe illallah diyen şüphesiz ki Allah yolunda şimdi bunların da kafir olmadığı konusunda duraksayacak mıyız hayır kardeşlerim açık ve net bunlar kafirdir tamam nettir yani Allah İlmimizden, sözümüzden bize hesaba çekerse bunu söylediğimize inşallah Rabbimiz de şahit olsun. Evet. Son şey kaldı. Şer'ata göre kafirler iki sınıftı. Orayı okuyup bitireceğiz. Evet. Şiriyata göre kafirler iki sınıftır. Asli kafirler. Yani İslam dinine hiç girmemiş olan kafirler. Bunlar dedriler, filozoflar, müşrikler, mejosiler, putperestler. Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan en kitaptır. Bu sayılanların kafir oldukları Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir. Bunların ölüleri ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennete girmekten mahrum bırakılacaklardır. Bunların durumlarının ne olduğu dinde kesin olarak bilinen hususlardandır. Evet yani bakın birinci asli kafirler kimlermiş? Dehriler. Zamana inananlar, zamanı Allah yerine koyanlar, hükmedenler. Bir nevi de ateistler, mühitler, filozoflar, Aristo, Eflatun, Yunan felsefesine inananlar ki bunlardan zaten kelamcılık gelmedi mi? Kelamcılık da bizim ehni hadis ekolümüzü, okulumuzu tarumar etmeye çalışmadı mı? Tarih boyunların savaşlarından ne çileler çektik? Müşrikler belli, mecusiler belli, putperestler, Yahudi ve Hristiyanlar. Bir de ehni kitaptır dediğimiz işte Yahudi ve Hristiyanlar. Bütün bunlar nedir? Asli kafir. Doğuştan kafir, ölünceye kadar da kafirler. İşte Kur'an'da buna dair delilimiz. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret diline inanmayan, Allah ve Resulünü haram kıldığını haram saymayan ve hak dili kendine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Tövbe 29. قَاتِلُ لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Savaşın. Kiminle? Allah'a iman etmeyenler ve la bil yevmil ahir ahiret gününe ina iman etmeyenne onlarla da savaşın. Bakın hemen geliyor bu ayeti iyi anlayalım. Hadis düşmanlarına, sünnet inkarcılarına, peygamberin haram kıldığını helal helal kıldığını da haram etmeyenlere, peygamberin bir hücceti, teşriği, kanun koyma yetkisi yoktur diyenlere ayet geliyor dinleyelim. Geliyor ayet. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü'nün haram kıldığını haram saymayan, ne anladınız? Demek Allah ve Resulü haram kılar mıymış? Kılar. Helal eder mi? Helal eder. Allah ve Resulü dedik değil mi? Ama birileri diyor ki bunlar diyor Peygamber diyor Allah'a ortak koşuyorlar. Bunların diyor gözünde Muhammed diyor, Muhammed bir puttur. Allah gibi hüküm koyuyor diyorlar. İnanın tarihte böyle bir zındık topluluk çıkmadı. Son zamanlarda böyle bir grup çıktı. Ve bunlar cuhela değil, Allah'ın düşmanları. Allah'ın peygamberinin helal ve haram koyma hududu vardır. Kur'an diyor bakın. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا Allahu ve وَرَسُولُهُ Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldıklarını onaylamayanlara karşı da savaşın. Allah bunları kafir görüyor mu? Görüyor. Demek ki bir insan peygamberin teşrihi hakkını inkar ediyorsa... Sünneti inkar ediyorsa, hadisi inkar ediyorsa kafir miymiş? Deminden beri ben gazel okumadım. Kur'an'dan ayet var. Yani Allah izin verirse sünnetin ücketliği ve teşriği konumu diye özel dersler de yapacağız. Onlara değineceğiz. Çünkü bunlara karşı dileğlenmek gerekiyor. O halde bu ayetler açıkça onların küfrünü ispat ediyor. Bir de وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Kitab dem Hak dini, din olarak görmeyenlere karşı Allah ne diyor? Savaşın. Ehli kitap, Allah'a iman etmeyen, bir de ahirete iman etmeyen. Dikkat edin, Allah subhanahu ve ta'ala sünnet inkarcısını bunların safının içinde saydı. Allah'ın Resulü'nün haram ve helal kovma yetkisini reddedenleri bunların içinden saydı. Saydı mı? Allah'a iman etmeyen, ahirete iman etmeyen, bir de ehli kitabı saydı bunlarla savaşın. Dördüncü kişi kimdir? Allah ve Resulü'nün haram kıldığını haram saymayanlara karşı savaş. Elhamdülillah Kur'an beyinelerle bunların küfrünü ilan ediyor. Biz tekbirci değiliz şu an. Tam anlamıyla hakkı yerine getirdik ve doğruyu söyledik. Şimdi bir mürtedleri tanıyoruz bitiriyoruz. Mürtedler de kim? Ve ondan sonraki haftada önümüzdeki derse değineceğiz. Evet. Mürtedler yani İslam'a giren ancak kendilerinden İslam'a aykırı bir inanç, söz ya da fiil sabırı olan... Bu sebeple teekkür edilen kimseler. Yani mürtet nedir? Dinden çıkan insan. Sözden veya amelden veya itikadından dolayı İslam dininden çıkan insana mürtet deriz. İrtidat dediğimiz dinden çıkma hususu buradan geliyor. Devam edelim. Bunlar İslam'ın bazı şartlarını yerine getirseler de kafir Evet, her ne kadar bunlar kökten küfrün bütün amellerini, itikatlarını ortaya koymasalar da İslam'ın bazı şartlarını yerine getirseler de bunlar hakkındaki hüküm böyledir. Velev ki namazla kılsalar, da gitseler, oruçta tutsalar, bunlar küfrün getirdiği bir takım söz ve ameli, itikadı, emrak kardeşim ortaya koyarsa böyle bir insana kafir demekte de bir sakınca yoktur. Böyle bir insan mürted olur. Mesela kaderi inkar eden bir adam mürtettir. Ahireti inkar eden adam mürtettir. Peygamberlere, meleklere iman etmeyen bir insan mürtettir. Peygamberin mucizelerini inkar eden bir mürtettir. İsa Aleyhisselam'ın, bakın İsa Aleyhisselam'ın hadislerle sahih olan bu bakışını, görüşünü, inmesini yani açıktan delil kendisine geldikten sonra inkar eden mürtettir, dinden çıkar. Çünkü Peygamberden gelen haberlere iman etmek demek, bildirdiğini doğrulamak, sünnetini uygulamalarını da uygulamaktır. Bu önemli çizgilerdir. Bunlar kırmızı çizgi, bunlara dokunan, mürtet safına geçebilir dikkat etmek lazım. Tamam kardeşim. Batuniler, Gulan, aşırı Rafiziler, Kadiriyaniler ve bu gibi fırkalar gibi. Yani Batuniler, Rafiziler, Kadiriyaniler Kadiriyaniler aslında sünnet inkarcılığının temelini atmışlardır Hint Yarımadası'nda. Dolayısıyla bunların yani buradaki konumlarına değinmeyeceğiz evet. ama bunlar biz Müslümanız deyip de Müslümanlık safından çıkan açık küfürleri belli olan mürtetlerdir. Evet son paragraf Küfür imanın zıttıdır. Ancak yeni terminolojide küfür iki türlüdür. Zira küfür lafzı naslarda bazen kişiyi dinden çıkaran küfür anlamında, bazen de kişiyi dinden çıkarmayan küfür anlamında kullanılmaktadır. Bunun böyle olmasının sebebi ise imanın bir takım şubeleri olduğu gibi küfrün de bir takım şubelerinin olmasıdır. İman söz ve amel olduğu gibi küfür de söz ve ameldir. Nasıl ki bütün itaatler imanın şubeleri ise bütün masiyetler de küfrün şubeleridir. Evet son olarak nasıl ki iman söz ve amelse küfür de söz ve amelden sadır olur. Nasıl ki imanın şubeleri sanih amellerse taatlarsa küfrün de şubeleri mahsiyetler ve günahlardır. Bir insan küfür işlediği zaman direkt ona El kafir dediğimiz direkt dinden çıkartan küfrü söyleyebileceğimiz gibi şartına, konumuna göre veya sadece küfür dediğimiz günaha götüren, fuska götüren nedir? Bir haldir de diyebiliriz. Mesela nimete nankörlük Peygamber aleyhisselatü vesselam tarafından denilmiştir ki küfürdür. Ama buradaki yani küfür dinden çıkartan bir küfür değildir. Ama el küfür takısıyla, elifam takısıyla gelenler ise açıktan dinden çıkartan küfürdür. Mesela namazı terk eden insanın kolumu hakkında el küfür takısı gelir. Elif lan takılı gelir. O zaman bu açıktan dinden çıkartan bir küfür olduğunu söyleyen imamlarımız. Bu halde kardeşler son noktada yani küfrün de kendi içinde iki kısmı var. Bir dinden çıkartan bir de insanı günaha sokan. Değil mi? Yani bir nevi büyük küfür bir de küçük küfür. Büyük küfür insanı dinden çıkartan mürted eden bir de küçük küfür Masiyete günahlara düşülendir. Bu el i sünnetin selefin akidesidir. Bugünlük burada kalalım. İnşallah Allah izin verirse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşvedu ennâ ilahe illa ente ve sâfurka ve tuğbu bileyik.